Kendileri ise bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler. Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin hamailerini büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar. Şölenlerde baş köşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini Rabbi diye çağırmalarından zevk duyarlar. Kimse sizi Rabbi diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye baba demeyin. Çünkü tek babanız var, o da göksel babadır. Kimse sizi önder diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var, o da mesihtir. Aranızda en üstün olan ötekilerin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Göklerin egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz. Ne kendiniz içeri giriyor, ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız. Vay halinize kör kılavuzlar. Diyorsunuz ki tapınak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama tapınaktaki altın üzerine ant içen andını yerine getirmek zorundadır. dolalar, körler hangisi daha önemli? Altın mı? Altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki sunak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama sunaktaki adağın üzerine ant içen, andını yerine getirmek zorundadır. Ey körler! Hangisi daha önemli? Adak mı? Adağı kutsal kılan sunak mı? Öyleyse sunak üzerine ant içen hem sunağın hem de sunaktaki her şeyin üzerine ant içmiş olur. Tapınak üzerine ant içen de hem tapınak hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine ant içmiş olur. Gök üzerine antiçen, Tanrı'nın tahtı ve tahtta oturanın üzerine antiçmiş olur. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler. Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de kutsal yasanın daha önemli konularını, adaleti, merhameti, sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar Küçük sineği süzer ayırır ama deveyi yutarsınız Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler İki yüzlüler, Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz Oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur Ey kör ferisi Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki dıştan da temiz olsunlar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 ''Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik.'' diyorsunuz. Böylece peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuzu kendiniz tanıklık ediyorsunuz. Haydi, atalarınızın başlattığı işi bitirin. Sizi yılanlar, engerekler soyu. Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum.'' Bunlardan kimini öldürecek çarmıha geleceksiniz. Kimini havralarınızla kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız. Böylelikle doğru kişi olan Habil'in kanından tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya oğlu Zekeriya'nın kanına kadar yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır.